Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Nalhamdali Allah, Nahmed uhu, wa Ninhu, Nastah, Firo. Banaldu villáhi, Nxiruran, Fissanabim, Sajja, Ta' Amalina, Menjieti, amalina. Fela, Modul, fala Ugamajudli, Fela, Hadi, Lella. A Shadow Allah, Hilla, Ashhadu an la Hilla, Hilla, Ersilehu bilhuda ve dinil haqqa le-yizzahirahu ve le-dini kullih ve kefa billahi şehida ve Değerli kardeşlerim, Ahiret gününe imanla ilgili dersimize bu hafta yine devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde kıyamet alametlerinden Bazılarını almıştık ve biz onlara küçük alametler demiştik. Bugünkü dersimizde kıyamet alametlerinden diğer büyük olan alametlere değineceğiz bugünkü sohbetimizde inşallah. Bu büyük alametlerden bazıları Kur'an-ı Kerim'de gelmekte, diğer bazıları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetiyle sabit olan alametlerdir. Bu alametleri resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde on tane olarak sayıyor. Bu büyük alametleri on alamet olarak sayıyor. Ve buyuruyor ki La teku musa'atu hatta tekuna aşru ayatin On alamet Oluncaya kadar kıyamet kopmaz buyuruyor. Ve bu hadiste e, zikredilen ilk alamet e, güneşin e, normal seyri olan doğudan doğup batıdan batmasının tam tersine dönüşü. Yani battığı yerden doğup Doğduğu yerden batması. Ancak bu alamet kardeşlerim sadece bir gün tahakkik ediyor alimlerin ifadesiyle. Yani artık o güneş yörüngesini değiştirdikten sonra devamlı öyle olacak değil. Bu bir görükyp buna iman eden insanlar. Bunu bizim Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve haber verdiği bir alamet deyip tedbir alacaklar. Ancak bu alamet öyle bir alamet ki bundan sonra insanın imanı kendisine fayda vermeyecek. Allah senden razı öyle bir alameti görmekten. Çünkü bu alamet kimseye fayda vermeyecek. Yani ondan sonraki iman, yani bu ayeti, bu alameti gördükten sonra ha bu doğrudur denilenler doğruymuş deyip iman eden insanların imanı kendisine fayda vermeyecek. Veyahutta işlediği ameller kendisine fayda vermeyecek bundan sonra. Bu öyle dehşet bir alamet. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste hadis numarası 7121 numaralı hadis kıyameti anlatıyor o hadiste. E, güneş, e, Güneş battığı yerden doğuncaya kadar kıyamet kopmayacak. Feizat alaat varan nasu o battığı yerden doğar da ve insanlar onun battığı yerden doğduğunu görürse bundan sonra onların hepsi insanların topluca iman edecek. Bu da şu ayet-i kerimede geldiği gibi diyor. diyor. Resul Ekrem bu sözünü bir ayetle En'am suresindeki 158. ayetle istidlal ediyor, delil getiriyor buna. Hel yanzuruna illa en te'tiyhumu'l malaikatu ev ye'tiye rabbuka ev yati ba'du ayati rabbuke yevme yati ba'du ayati rabbika la yenfa'u nefsen imanuhu lem tekun amenet min Ev kesebet fi imaniha Bu diyor bu benim söylediğim bu ayet yani alamet Allahu Teala'nın şu kavlindedir Onlar meleklerin kendilerine gelmesini mi yahut Rabbin kendilerine gelmesini mi veya Rabbin ayetlerinden Bazılarının kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Rabb'in ayetlerinden bazıları onlara geldiği zaman hiçbir cana, hiçbir nefse onu gördükten sonra imanı asla fayda vermeyecek. Eğer daha önce iman etmemişse yahut da daha önce iman etmemişse o imanından sonra kazanacağı şeyler kendisine hayır olarak fayda vermeyecek. Şimdi bu ayeti kerime bize üzerinde iyice düşündüğümüz zaman onlar Allahu Teala'nın vaadinin vaadinin meleklerin kendisine gelip de haber vermesini mi bekliyorlar? Yahut bizati Allahu Teala'nın kendilerine gelip de Allahu Teala'nın vaadinin hak olduğunu onlara haber vermesini mi bekliyorlar? Veya allah Teala'nın bazı, bazı mucizelerinin kendilerine görünmesini mi bekliyorlar bu hak vaadi tasdik etmeleri için diye üç şık olarak zikrediyor burada. Birincisi meleklerin kendilerine gelip de allah Teala'nın kıyametle ilgili vaadinin onlar tarafından söylenmesini mi bekliyorlar? Yahut bizati Allahu Teala'nın kendilerine gelip haber vermesini bekliyorlar ve Yahutta bir takım mucizelerin onlara gelmesini mi bekliyorlar şeklinde soruyor. Sonra diyor ki Rabb'in bir takım ayetleri o vaadin hak olduğunu haber vermek için mucize olarak tahakkuk ettiğinde iman ederlerse eğer onlar bundan sonraki iman onlara fayda vermeyecektir. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylediği buydu. Yani bu ayet tahakkuk ettikten sonra şimdi burada bazı ayetler diyor. Bir tane ayetten bahsetmiyor burada. Demek ki Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği kıyametin önünde 10 tane büyük alamet vardır diye bize sayı olarak belirttiği şeyi Allahu Teala bu ayeti kerimede Allah'ın bazı ayetleri diyor bir tane ayeti demiyor bazı ayeti diyor ona zırnen işaret etmiş oluyor dolayısıyla yani içerik olarak bu hadisi bu ayeti kerime tasdik ediyor onlardan ilk ise güneş güneş yörüngesini değiştirip de battığı yerden doğduğu zaman ki bu bir ayettir bunu gören insanlar hepsi iman edecek. Çünkü bu korkunç bir ayet, korkunç bir alamet ve mucize. Ama o iman sahibine fayda vermeyecek. Allah'a sığınırız o günden. O günden Allah'a sığınırız. Ayet-i kermenin devamında eğer daha önce yani bu alamet ve bu ayetten önce kişi iman etmemişse, iman etmişse bu onun imanını teyit edecek manasını çıkarıyor alimler. Yani... Bu ayet tahakkuk etmeden, tezahür etmeden eğer kişiler iman etmiş ise bu alamet onların imanı pekiştirecek, kuvvetlendirecek, sağlamlaştıracak. Etmemişse o iman sahibine fayda vermeyecek. Kardeşlerim, sahibine fayda veren iman nedir? Sahibini ateşten kurtaran, Allah'ın rızasına dahil eden, Allah'ın cennetine girdiren bir iman. Dolayısıyla bu alamet ifade edildiği gibi sahibine fayda vermeyecek. Kur'an bütünlüğü içerisinde ben bu ayeti iyi daha iyi nasıl anlarım diye baktığım zaman hem geçmiş ümmetlerde hem Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetinde Resul Ekrem başta olmak üzere Kendisine iman etmeyen, iman etmesi için mucizeyi şart koşan insanlara o mucize imanlarını sağlamıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok ayet istiyorlar, mucize istiyorlar. Bir seferinde Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara mucize gösteriyor. Ayın yarılma mucizesi korkunç bir mucize. Yani kendisine gelene kadar hiçbir nebiinin gösteremediği türden bir mucize. Buna rağmen iman etmiyorlar. Bunu işaret eden ayeti kerime Kamer Suresi 1. ve 2. ayeti kerimeler. Bakın ne diyor ayeti kerimeler? İttarebes saatu ve inşakka'l Kıyamet saati yaklaştı ve ay ikiye bölün. Ne zaman bir mucize görseler ondan yüz çevirirler ve derler ki bu devam ede gelen bir sihirdir. Şimdi bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi kendisinden önceki birçok Resul ve Nebi'nin mucizelerinden bir tanesi. En kuvvetlisi olsa da bir mucize. Ondan önceki kavimler rasullerinden ve Nebilerinden mucize istediğinde iman ettiler mi? Hayır iman etmediler onlar. Onlar da iman etmemişti. Kur'an'a baktığımız zaman bunu görüyoruz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi kendisine iman etmek için kendi akıllarınca en imkansız olması gayri kabil nedir? Bir kayanın deveye dönüşmesi. Bunu istiyorlar. Çünkü onların aklına göre yani olması, gerçekleşmesi gayrı kabil, hiç mümkün olmayan bir şey olarak görüyorlar ve diyorlar ki şu kayayı deveye çevirirsen biz sana iman edeceğiz. İmanlarına mucizeyi şart koşanlar iman etmiyorlar mucizeden sonra. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim içerisinde Kur'an bütünlüğü içerisinde gördüğümüz sünneti bu. Yani imana mucizeyi şart koşan insanlar iman etmiyorlar. Ama mucizeyi gördükten sonra şart koşmadığı halde iman edenler var mı? Ben inanıyorum ki vardır. Bakın Salih Aleyhisselam'a ne diyorlar? Ma ente illa beşerun mislina. Sen bizim gibi bir beşersin. Bize benzer, bizim mislimiz bir beşersin. Fe tib'a ayetin inkunte mine sadiqin. Sen nubuvetinde, nubuvet iddianda gerçekten doğrulardan isen bize bir ayet getir, bir mucize getir. Şu ara 154. Salih Aleyhisselam selam Allahu Teala'ya dua ediyor. Allahu Teala Allahu Teala Onlar bir tane deve istemişti. Allahu Teala yavrusu ile beraber bir deve çıkartıyor. Kaya yarılıyor. Yavrusu ile beraber de bir deve çıkıyor. Ne yapıyorlar? Teslim oluyorlar. Teslim oluyorlar. Araf 76-78, 77-78 numaralı ayetler cevap veriyor burada. Kâl ellezîne büyüklenenler dediler ki İnne bellezî âmentum bihi kâfirûn ey iman edenler ki mucize istemeden iman edenleri kastediyor burada. Ey iman eden kimseler sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz. Oysa ki demişlerdi ki bize şu kayayı deve edersen sen eğer biz sana iman edeceğiz. tam tersi. O büyüklenenler innallazi amentum bihi kafirun. Sizin iman ettini ettiğiniz o varlığı, o kimseyi, o nesneyi biz inkar ediyoruz. Fa naqa. Daha da ileriye gittiler, mucize olarak istedikleri deveyi kestiler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kardeşlerim Ben iman edeceğim ancak bana şunu yaparsan diyen kimselerin iman ettiği yok. wa an emri rabbihim. Deveyi boğazladılar r'', rablerinin kendilerine kullukla emrettiği hususlara taşkınlık ettiler, azgınlık ettiler. Ve kâlû yâ salihu itnâ bimâ tâ fi in Ey Salih, Biz iman etmediğimiz zaman, küfür üzere olduğumuz zaman hani sen bizim helakımızla ilgili bir ahdin vardı ya vaat etmiştin ya eğer iman etmezseniz bundan sonra yani bu mucizeden sonra da iman etmezseniz Allah sizi helak eder diye bir mu, bir vaadin vardı ya tehdidin getir bakalım onu. tenabi ma ta'iduna in kuntum minal mursalin gerçekten sen rasullerden ise bu vaadini bize getir. Allahu Teala ne yapıyor onu? Yer sarsıntısıyla helak ediyor kavma. Yani zelzeleyle. ile günümüz tabiriyle depremle onları helak ediyor. Kur'an-ı Kerim içerisinde Kur'an-ı Kerim içerisinde Allah-u Teala'nın sünneti olarak mucize isteyen insanlar imanına şart olarak hiçbir iman etmiyor. Hiçbir tanesi iman etmiyor. Kardeşlerim, bu ayeti kerimeler çerçevesinde güneş, kıyamet alameti. Güneşin yörüngesini değiştirmesi kıyamet alameti. Kıyametin çok yakın olduğunu ifade eden buna işaret eden bir ayet. Bunu gören bir insanın artık imanı kendisine fayda vermiyor etse de. Yani kendisini kurtarmıyor. Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor. Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme şey'en lem ensebat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, iki şey ezberledim. Onların hiçbirini unutmadım. Yani hafızamda tam mükemmel, noksansız bir şekilde ezber olarak tutuyorum. Semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl inne evvelel âyâti hurûcen Tulaş şems Diyor ki kıyamet alametlerinden En önce, ilk olarak çıkacak şey güneşin tülüğüdür. Yani güneşin, güneşin battığı yerden doğuşudur. Ve kurucu beti alennâs. Yeryüzünde bir canlının, bir canlının çıkıp da insanlarla konuşması. Buna Kur'an-ı Kerim'de de dağabbe ismi veriliyor. Hadisi şeriflerde de buna dağabbe ismi veriliyor. Dabe kelimesi Arapça'da, Arapça'da kardeşlerim canlı olup hareket eden manasına geliyor. Bunun birçok yorumu var. Değişik değişik insanlar yorum. Ne bunun şekli, şemali, fiziki yapısıyla ilgili Kur'an'da bilgi var ne de hadisi şeriflerde. Biz böyle isimleyeceğiz. Aynen Kur'an'da geldiği gibi. Ne de onun keyfiyetini, nasıllığını, niceliğini araştıracağız ki bizi ilgilendirmiyordu. Allahu Teala o günlere bizi bırakmasın. Tek temennimiz Allahu u Teala bizi o günlere bırakmasın. Abdullah İbni Amr diyor ki resul Ekrem bu ikisini söyledi. Ben bunları ezberledim ve unutmadım. Hafızamda tam mükemmel bir şekilde saklıyorum. O... O şey yani kıyamet alametlerinden ilki güneşin battığı yerden doğması ve bir canlının bir canlının çıkıp da kuşluk vaktinde insanlara konuşması. Ne konuşuyor bu insanlara? Ayet-i Kerime'de bunu bize anlatıyor ne olduğunu. O Daheb kısmına geldiğimizde Orayı size o ayeti, bununla ilgili ayeti okuyacağım. Yani bu boşuna çıkmıyor. Bu çıkacak insanlara bir mesaj iletecek. Bu alamet öyle rastgele bir alamet değil, güneş gibi de değil. O insanlara resmen konuşacak ve kendisinin kıyamet alameti olduğunu söyleyecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Bunlardan, bu ikisinden hangisi önce ise, Diğeri onun hemen peşindedir. Yani güneşin battığı yerden doğması ile bedenen bu iki alamet bunlardan diyor. Hangisi hadislerde genelde güneşten bahsediliyor, güneşin önceliğinden bahsediliyor. Ancak bu hadiste diyor ki bunlardan hangisi önceyse diğeri hemen peşinde. Yani bu ikisi arasında fazla bir zamanın olmadığı ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla. Bu güneşin ilk kıyamet alameti olmasıyla ilgili bir hadisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Güneş battığı yerden doğuncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Güneş battığı yerden doğduğu ve insanlar da onu gördüğü vakit yeryüzündeki bütün insanlar iman edecekler. O zaman daha önce iman etmiş olmayan kimseler onu görüp de iman ettiğinde imanları onlara fayda vermeyecek. Bir menfaat sağlamayacak. Biraz önce sohbetimin başında demiştim ki kıyamet alametlerini yani bu alametleri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 alamet olarak zikrediyor. Onların isimlerini size hadis-i şerifte geldiği gibi duyurmak istiyorum. Huzeyfe bin Es'id Ebu Selihate radıyallahu anh şöyle tahdis ediyor. Biz kıyamet saatini mütalaa eder iken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu odada bizim bu konuşmalarımıza muttali oldu, haberdar oldu ondan. Sonra bize hangi hususta konuşuyorsunuz diye sordu. Biz de dedik ki kıyamet saatini konuşuyoruz ya Rasulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine kıyamet saati şunlar şunlar şunlar tahakkuk etmeden kopmayacaktır, olmayacaktır dedi ve başladı saymaya. On büyük alamet oluncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneşin battığı yerden doğması, deccalin çıkması, Duhan'ın çıkması, Dağbetül Arz'ın çıkması, Y-3 ve mecücün çıkması, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın gökten inip ortaya çıkması ve husuf olayının olması. O üç şekilde olacaktır. Doğuda bir yere batma, batıda bir yere batma ve Arap Yarımadası'nda bir yere batma. İnsanları mahşer yerine sürükleyen Aden, Ebyen'in dibinden yani en ücra köşesinden çıkan bir ateş. Bu ateş insanlar gecelediği zaman onlarla beraber geceler. Onlar kaylule ettiği zaman onlarla beraber kaylule yapar. Bu alametler tahakkuk etmeden kıyamet kopmaz diyor. Bu hadiste görüldüğü gibi kardeşlerim bu hadis İbni Mace'nin söneninde 4055'te İmam Müslüm'ün sahihinde 7286'da rivayet edilmektedir. Bu alametler tahakkuk etmeden kıyamet kopmaz bu yürüyor Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İkincisi biraz önce söylediğimiz gibi yani Abdullah bin Amr'ın radıyallahu an rivayet ettiği hadiste Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir hadis ezberledim ki onu unutmadım, saklı tutuyorum diye Başlayan o hadiste güneşin battığı yerden doğması demişti. Sonra da dağbetül arzın çıkışı. Bunlardan hangisi önce ise diğer, diğer onun hemen izinde peşi sıra çıkacak buyurmuştu. İkincisi bugünkü sohbetimizde büyük alametlerden ikincisi kardeşim, kardeşlerim bunu aldım ben, da'betül arz. Kur'an-ı buna Nemil Suresi 82. ayette Rabbimiz işaret ediyor. Ve ila vaqal kavl aleyhim ahrajna lahum dabbeten minal ard tukallimuhum ennen nase kanu bi ayatina la yuqinun. Kıyametin kopuşu ile ilgili vaat söz gerçekleştiğinde Başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dağabbe yani bu kıyamet alameti gerçekleştiği zaman yani yaklaşması onlara yerden bir dağabbe çıkarırız. Bir canlı çıkarırız. Biraz önce dağabbe kelimesinin ne manaya geldiğini söylemiştim. Ve bunun çıkışının bir anlamı var demiştim. Bunun bir mesajı var bütün insanlığa. Nedir o? O yani o dağabbe bütün insanlara, ayetlerimize insanlar iştenlikle iman etmezler diye haber vermesi. Şimdi güneş ve bu dağabbe hemen peş peşe. Birincisi eğer güneşliği kabul etsek ki genel rivayetlerin ifade ettiği anlamı o. İman edecekler. Onlara iman edecekler. Onlara imanları fayda vermiyordu ayeti kerimenin ifade ettiğine. Bu da ne diyor? İştenlikle iman etmezler. Yani onlar içinden gelerek iman etmediler. Ayeti görünce iman ettiler diyor ayet. Yani bu da onun bir teyidi neredeyse yani. İnsanlara artık o alameti, o ayeti gördükten sonra imanlarının hiçbir fayda olmadığını Teyit eder gibi adeta. Bu da onu teyit ediyor, ifade ettiğimiz gibi. Bu ayeti kerimenin birkaç tefsirden baktım, yani bununla ilgili izah var mı diye, hiçbir alim bir izah yapmıyor bununla ilgili. Te gördüğüm tefsirlerde. Sadece ayeti kerimeyi söylüyorlar bu ayeti kerimeyi. Biraz önce size ifade ettiğim Abdullah ibn Amr'ın hadisiyle tefsir ediyorlar, şerh ediyorlar, bırakıyorlar. Yani bunun bu dağbe nedir, şudur budur. Ehli sünnet imamlarının yani ilmine güvendiğimiz alimlerin tefsirinde genişçe bir izah yok burada. Sukut etmişler. Yani ayeti kerimeyi hadisleri vermişler sukut etmişler. Bu da yine kardeşlerim inşallah Allahu Teala bizi o günlere bırakmaz çünkü bunlar gözüktüğü zaman kişilerin imanın sahibine fayda veren iman değil. Biraz önce size yani mucize karşısında mucize şartıyla iman edenlerin isteyenlerin kendilerine o mucize geldikten sonra iman etmediklerini. Eskiden belli insanlık tarihi içerisinde ve son halka olarak resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olan ayın yarılma mucizesinde de kendisine iman etmediklerini görüyoruz. O ayın yarılmasıyla ilgili mucizede dört değişik sahabeden rivayet var. i̇bn Abbas'tan, Abdullah İbn-i Mesud'dan, Enes bin Malik'ten. Bunların hepsinin ifadesi bir noktada birleşiyor. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem o mucizeyi gösterdiğinde İbn Abi Kebşe bizi sihirledi diyorlar. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üst dedelerinden bir tanesi ismi Kebşe ona nispet ediyorlar tahkir etmek için. Hakaret etmek için ona nispet ediyorlar. Bizi sihirledi diyorlar. Ayet-i kerimede onların lafzını alıyor. Onların lafzını alıyor. Ve kalü sihrun müstemir ifadesiyle onların Resul-i Ekrem verdikleri cevabı söylemiş oluyor. Üçüncüsü kardeşlerim büyük alametlerden, üçüncüsü deccel. Decel kelimesi, kezzab kelimesi gibi çok yalancı, çok üşkâtçı, sahtekar. Manalarına gelen, yani sözlük manasını söylüyorum burada. Istilahi manasını söylüyorum, şer'i manasını söylemiyorum. Bu manalara gelen bir lafız Dincal. Yani Decil, Arapçada yalanla insanı kandırmak demektir. Deccal ise onu yapan kimseye verilen bir at Yani bu işi çok mahir, çok becerikli olan, yapan kimse demektir. Nasıl? Eee kadip kelimesi Arapça'da yalancı demektir. Kezzab ise çok yalancı demekse bu da yine o manaya geliyor. Niye bu mana verilmiş? Niye bu isim? Bu anlamdaki bir kelime neden ona isim olarak verilmiştir? Çünkü çok korkunç işler beceriyor bu insan. Allahu Teala'nın kendisine verdiği ruhsatla birçok eee harikulade işi yerine getirerek hakikati boş olsa da aslı olmasa da insanları kandırıp kendisine iman ettirip Allahu Teala'dan imandan yüz çevirdiği için bu isim ona verilmiştir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde geldiği gibi kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'dan Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün nebiler ve rasuller ümmetlerinin onun şerrinden sakındırmışlardır. Çünkü bütün ümmetler kıyamet denen bir vakiaya imanla memur. Bu da kıyamet alameti olduğu için, bu da kıyamet alameti olduğu için bundan da bahsetmişlerdir. Bundan da ümmetlerini sakındırmışlardır. Bu... kendisinin ilah olduğunu iddia edecek kadar azılı bir kafir. Hem de bunun küfrü, kafirliği Allah azze ve celle tarafından tescillenmiş, anına da yazılmış bu yazı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, müminler, müminler diyor sadece. Herkes demiyor. Müminler ister okuma yazma bilsin ister bilmesin. Onun diyor iki kaşının arasında alnında tam bu orta tarafta kafir yazısını görecek ve okuyacak diyor. Onun için ona iman etmeyecekler. İman etmeyenlere gelince ona ilah olarak iman edecek ve onun peşinden gidecekler. Müminlerin böyle bir özelliği var. Çünkü imanları onlara fayda veriyor. Aynen biraz önce bahsettiğimiz gibi güneşin battığı yerden doğduktan sonra iman edenlerden değil. Asli iman edenler daha önce iman edenler onu okuyacak. Ama sonra iman edenler güneşin seyisinden battığı yerden doğup, doğduktan sonra iman edenlere imanları fayda vermeyecek. Çıktığında peşine takılacaklar. Evet, hadislerde geldiği gibi ilahlığını ilan edecek, birçok insan onu bu hususta tasdik edecek çünkü korkunç işler yapacak, onlar buna kanacaklar. Yine hadislerde geldiği gibi cenneti ve cehennemi var yanında, taşıyor sağında solunda. Kendisine iman edenleri cennetine girdiriyor ki çıkmamak üzere, ebedi kalmak üzere cehenneme gidiyorlar. Kendisine iman etmeyenleri cehennemine atıyor ki o hiç çıkmamak üzere ve ebedi kalmak üzere cennete gidiyor onlarda. Onlardan birkaç tane ben genel bir bilgiden sonra birkaç tane hadis okuyayım inşallah. Biraz daha bu husustaki bilgilerimiz teyit edilmiş olur. Daha iyi anlaşılmış olur inşallah. Birinci hadisimiz kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Affedersin. Önce İbni Ömer radıyallahu anh'a hadisini e, okuyacağım. İbni Ömer radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde ayağa kalktı. Allah'ı layık olduğu sıfatlarla övdü. Sonra Deccali zikredip şöyle dedi. Ben sizi onun şerrinden inzar ediyorum. Yani sakındırıyorum, korkutuyorum. Nebilerin hepsi kavmini Deccalin şerrinden korkutup sakındırmıştır. Yemin olsun, Nuh da kendi kavmini Deccal'den sakındırmıştır. Resulekrem yeminle söylüyor. Nuh bile diyor kavmini bunun şerinden sakındırmıştır. Oysa ki Nuh Aleyhisselam bildiğiniz gibi insanlığın ikinci atası. İkinci atası yani biraz önce bunun sebebini zikretmiştim. Bütün peygamberlerin ve onların kavimlerinin kıyamet bilgisi, ahireti inancı zorunlu. Ahireti imanla mükellef. Ahiretin alameti olduğu için dolayısıyla zikrediliyor bu. Ahiretin saatine yakın bir, şey, bir zamanda bu çıkacağı için dolayısıyla onunla ilintili ve alakalı olduğu için zikrediliyor. Yemin olsun ki Nuh da kendi kavmini deccelden sakındırmıştı. Ancak ben size hiçbir nebinin söylemediği bir şey söyleyeceğim. İyi bilin ki Deccal şaşıdır. Allah ise şaşı değildir. Ne demek istiyor Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada? Deccal şaşıdır. Hatta bir başka rivayette gözünün bir tanesinin bir tanesinin sönmüş üzüm tanesi gibi olduğu olduğunu söylüyor. Bir başka rivayette yuvasından dışarıya fırlamış bir şekilde olduğu söyleniyor. Değişik bu iki değişik gözü için tarif diyor bazı alimler. Hangisi doğruysa. Şimdi bu insan zikredilirken Allahu Teala şaşı değildir diyor. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarında hiçbir noksanlık kusur yok. Bunlardan beri münezzeh. Bunun haricinde esas Benim anladığım kadarıyla Resul Ekrem ve vesselam'ın muradı yani bu Deccal denen varlık, kişi öyle harikulade işler yapacak ki öyle farklı şeyler yani insan gücünün fevkinde öyle harikulade işler oluşturacak ki meydana getirecek ki sadece Allahu Teala'nın güç getireceği işlerdir bunlar. Hadiste gelecek Göğe emre diyor yağmur yağdırıyor gök. Yani insanlar bu işi, bu fiili yaptığında olsa olsa bu Allah'tır diye iman etmesin diye. Diyor ki bir harabeliye uğrayacak. Sen de ne kadar gömülü definen varsa çıkar diyecek. Orada ne kadar gömülü define varsa altından gömüşten İşçi arıların beynin prensesinin arkasından nasıl giderse orada gömülü altınlar diyor Deccal'in arkasından böyle çıkıp gitmeye, yürümeye başlayacak. Bir kavme uğrayacak. Onları kendisine imana davet edecek. Onlar iman ettiğinde oraya Dünyanın bütün bolluğunu verecek. Başka bir kavme uğrayacak, onları kendisine imana davet edecek. Onlar iman etmeyecekler, orada kuraklık başlayacak. Hayvanları helak olacak, telef olacak her şeyleri. Kim yapabilir bunları? Bunun için bu kadar harikulade, korkunç işler elinden geldiği için... İnsanlar iman etmesin her ne kadar bu işler, bu fiiller Allahu Teala'nın güç getirdiği fiiller ama kıyamet alamet olarak ona fırsat veriyor, kullarını deniyor, sınıyor. Kim hak üzere sabit kalacak kimisi topunun üzere dönecek denediği için böyle bir güç verdi. Sakın buna aldanmayın, bundan dolayı onun peşine düşmeyin, onun ilahlık davetini kabul etmeyin demek istiyor Resulü Ekrem gerçekte. Biraz sonra size okuyacağım hadislerde bu manalar çok açık. Onu bir Resul-i Ekrem ve Selam bir başka hadiste bize biraz daha tarif ediyor. Muhakkak ki onun iki gözünün arasında kafir yazılıdır. Onun amelini kerüh görüp Sevmeyen herkes o yazıyı okur. Yani iman, gerçek iman ile iman etmişler. O yazıyı okur. Yahut her mümin o yazıyı okur buyurdu. Burada ravinin şekki var. Bundan sonra şunu kesin olarak bilin ki sizden hiç kimse ölünceye kadar aziz ve celil olan Rabbini görmeyecektir. Yani bu dünyadayken siz Rabbinizi göremezsiniz dünya gözüyle. Şimdi o insanların yanında dolaşacak. Herkes onu görecek. Bu işleri yaptığını insanlar görecek. Bir ikinci alamet. Yani onun sahtekar olduğu, deccel olduğunun ikinci alameti ise sizden hiç kimse dünyadayken Rabbini göremeyecek. Bir ikinci alamet söyledi bize burada. Hatta o alnındaki yazı bir alamet olarak tespit edersek üçüncü bir alametini resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize söyledi. En önemlisi ise burada, bu hadislerden en önemlisi ise Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis. Bir sonraki hadis bundan biraz daha uzun, o daha çok belirgin, onun sıfatını anlatıyor bize. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Şüphesiz ki ben Deccal'in yanında bulunan şeyleri ondan daha iyi bilmekteyim. Onun yanında akmakta olan iki nehir vardır. Onlardan biri göze görünüşte beyaz bir sudur. Diğeri de göze görünüşte alev alev yanan bir ateştir. Eğer herhangi bir kimse ona erişirse ateş olarak gördüğü nehre girsin. Sonra başını daldırsın. Sonra başını aşağı indirip ondan içsin. Çünkü o soğuk bir sudur. Cedde. Deccal de gözü silik bir kimsedir. Gözü üzerinde kalın bir perde vardır. Onun iki gözü üzerinde kalın bir perde vardır. Onun iki gözü arasında ise kafir yazılıdır. O yazıyı yazan ve yazı yazmayan her mümin okur. Burada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal ile ilgili geniş çok uzun bir hadisi var. Onu okuyacağım kardeşlerim çünkü Gerçekten de bu susta bize bilgi veriyor hadis. Geniş bir bilgi veriyor hem de. Nevas bin Sem'an radıyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Deccal'i zikretti. Onun hakkında o derece o derece alçaltma ve yükseltme yaptı ki biz onu önümüzdeki bir hurmalık içerisinde olduğunu zannettik. Yani onun hakkında o kadar biz Bize yani detaylı bilgi verdi ki sanki biz önümüzdeki hurmalıkta ileriye gittiğimiz zaman onu göreceğiz zannettik diyor. Biz kendisine doğru yürüdüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize size ne oluyor dedi diyor. Biz de ya Resulullah decceli o kadar geniş olarak anlattın ki bize. O denli onun hakkında alçatma ve yükseltme yaptın ki nihayet biz onları şu hurmalıkta zannettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ben sizin üzerinizde, beni sizin üzerinizde en çok korku ve endişeye düşüren deccel, bu sizin düşündüğünüz deccel değil. Ondan başka biri. Eğer o ben henüz sizin içinizde bulunuyor iken, Çıkarsa ben sizin önünüzde kalkan olarak delillerle burhan ile ona galebe çalarım. Onu mağlup ederim. Ve bu işi, bu fiili yaparken de hiç kimseye muhtaç olmam. Tek başıma ona galip gelirim. Eğer ben sizin içinizden çıktıktan sonra yok iken, yani ben vefat ettikten sonra olacak çıkarsa o zaman herkes bizzat kendi nefsinin savunucusudur. Allah benim vekilimdir. Allah her Müslüman üzerinde benim halefimdir. Süpes şüphesiz ki Deccal son derece sevimsiz, gayet kıvırcık saçlı bir gençtir. Onun bir gözü sönmüştür, içi boşaltılmış üzüm tanesi gibidir. Sanki ben onu Abdul Uzza bin Kafana benzetiyorum. Sahabelerden bir insan varmış, şekli yani yüz halini ona benzetiyorum diyor. Şimdi burada tedbir açısından bize bir şey söylüyor. Diyor ki sizlerden her kim onun çıktığı vakitte ona erişirse, onunla karşı karşıya gelirse Kef suresinin başındaki ayetleri ona okusun. Kehf suresinin ilk on ayeti. Bir başka rivayette bu Kehf suresinin tamamı. Bir başka rivayette Kehf suresinin son ayeti. Yani burada Kehf suresinin tamamını okuduğumuz zaman o bize zarar veremiyor. Tabi iman ehli kimselere bu. Muhakkak ki o Şam ile Irak arasında kayalık bir mevkiden çıkacaktır. Bir yerden çıkacaktır. Sağda ve solda suratle fesatlar çıkaracaktır. Ey Allah'ın kulları sizler dininiz üzere sebat ediniz. Biz ya Resulullah onun yeryüzünde kalma süresine kadar, yani o çıktığı zaman yeryüzündeki hakimiyetine kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün. 40 gün yeryüzünde kalacak. Yani 41. gün değil. Bütün kalıcı kalacağı gün 40 gün. İlk çıktığı gün bir sene uzunluğunda olacak. Alameti bu. İlk çıktığı gün o günün uzunluğu tam bir sene. Sahabeler o kadar akıllı insanlar ki Bunun üzerine diyorlar ki ya Resulallah peki o bir sene uzunluk bir gün içerisinde bize kıldığımız beş vakit namaz yeterli mi? Hayır diyor Resulallah. Sonra ikinci günü, ikinci günü Bir ay uzunluğundaki bir zaman dilimi. Üçüncü günü ise bir haftalık. Onda sonrası ise normal. Normal günlerinizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bu güzel sorusuna ya Resulullah yani bu kadar uzun günde bize bir vakitlik, beş vakit namaz yeter mi? Hayır. Siz takdir edersiniz diyor. Alimler bu hadisin bu kısmından ise dünyanın değişik yerlerinde 6 ay gündüz, 6 ay gece olanlar yerler var. 4 ay gündüz, 4 ay gece olan yerler var. İşte namazı burada anlatmış oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oray için. Diyor ki alimlerimiz ehli sünnet alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in günlerini bize anlatırken aslında benim ümmet yani dünyanın doğusu ve batısı benim için dürüldü. Her tarafı gösterildi. Benim diyor ümmetimin mülkü diyor bana gösterilen yerlere kadar uzayacak. iki sene önce ben, iki sene önce bir televizyon izlerken Arap televizyonlarından bir tanesini izlerken orada kutuplarda cami yapan Müslümanlar olduğunu anlatmıştı bana adam. Du Anlatıyordu ben duydum. Şimdi burada 6 ay veya 4 ay veya daha az veya daha fazla bir zaman dilimi gece olan yerde nasıl namaz kılacak o insanlar? Bu hadise göre takdir edecekler. Belirli bir coğrafyayı baz alacaklar. Sabah namazı ile öğlen namazı arasındaki vakti sabah ve öğlen namazı takdir edecek. Öğlenle ikindi arasını hakeza böyle sonra belirli bir vakti gece olarak kabul edecek. Diğerlerinden beş vakit namazını normal olarak kılacak. Delili işte bu halisi. Ne diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Bir gün bir sene gibi Bir gün bir ay gibi, bir günde bir cuma gibidir. Yani bir hafta gibidir. Onu ge onun geri kalan günleri sizin normal günleriniz gibidir. Biz ya Resulallah bir sene gibi uzun olan o gün içinde bizlere bir günün namazı kafi gelir mi dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır sizler o uzun günde normal günlerinizden her namaz vakti kadar bir zaman takdir Ediniz ve namazlarınızı kılınız buyurdu. Biz ya Resulullah onun yeryüzünde dolaşırken hızı nedir? Yeryüzünü fesad edecek. Yani buna nasıl ulaşacak yeryüzüne? Bir yerden diğer bir yere. Na nasıl anlatıyor Resul Ekrem? Rüzgarın yöneltip sevk ettiği yağmur gibidir. Rüzgarın olduğu bir günde yağmurun halini hiç gördünüz mü siz? O rüzgar eserken, şiddetli bir rüzgar eserken yağmuru hiç gördünüz mü? Bir bakın. Bundan sonra dikkat edin ona. Yağmur normal böyle düşmüyor. Şöyle, savruluyor şöyle. Rüzgarın yöneltip sevk ettiği yağmur gibidir. Decel bir kavmin üzerine gelir ve onları kendisine iman etmeye davet eder. Onlar da ona iman ederler. Ve peşine tabi olurlar, takılırlar. Müteakiben o semayı emreder, sema yağmur yağdırır. Yere emreder de o da her türlü bitkiyi bitirir. O kavmin otlamaya çıkarılmış olan hayvanları akşam üzeri eve gelirken memeleri tam sütle dolmuş olarak yan tarafları da karınlarının tam doyduğundan böyle şişkin bir halde dönerler. Dolgun ve olgun bir halde dönerler. Sonra diğer bir kavme uğrar, onları da davet eder kendisine iman etmeye. Fakat o kavim onun sözünü kabul etmeyi reddeder. Bunlarsa iman eden. Hakiki iman edenlerdir. Gerçek müminler. Bunun üzerine Deccal o kavimden geri dönüp gider. Müteakiben o kavim az yağmurlu bir kıtlıkla imtihana tabi olurlar. Ellerinden ellerinde ne kadar malları varsa hepsi çıkar, hiçbir şey kalmaz. Deccal bir harabeliğe uğrar. Ona hitaben hazinelerini meydana çıkar der. Akabinde o oh, harabeliğin hazineleri bal arılarının, kendi arı beylerinin arkasına tabi olup gitmeleri gibi onun arkasına tabi olurlar. Bunlar korkunç şeyler. Sonra yetişkin bir genci, gençlik dolu iken ona kılıçla vurup iki parça haline getirir. Bir parçayı diğer parçadan Bir ok atım mesafede birbirinden uzaklaştırır. Herkes görsün ne yaptığımı demek istiyor yani. Tam böyle ortadan, ortadan ikiye bölüyor. Bir parçasını bir yere diğer bir parçasını bir yere. İki mesafe arasıysa bir ok atımlık mesafedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ona emreder, diril der, dirilir. Gülerek... Ayağa kalkar. Sonra o iki parça ettiği genci çağırır. O da yüzü parlar ver, güler bir halde gelir. Hadisin metni tamamen böyle. Deccal bu işlerle meşgul olduğu sırada burada durayım. Burada durayım. Çünkü bu hadis bir başka hadisle devam ediyor. O gence der ki bana iman ettin mi? Hayır. Senin kafir deccel olduğuna imanım daha da arttı der o genç. Gence diyor ki bana iman ettin mi? Hayır diyor. Senin kafir deccel olduğuna imanım daha da arttı diyor. Sonra ona tam öldürücü darbeyi indirirken o tunç bir, Madene dönüşür, kılıç darbesi ona tesir etmez ve ona hiçbir zarar veremez artık diyor. Diğer bir hadis, bu kısmı anlatıyor bunun sonunu. Sonra bu hadise dönelim. Deccal bu işlerle meşgul olduğu sırada Allah Meryem oğlu Mesih'i gönderir düşmanına İmanı ne kadar güçlü olursa olsun, o dönem müminlerin hiçbirinin deccale gücü yetmez. Hiçbirinin. Onun fitnesine karşı duramıyor. Sadece imanlar üzerinde sebat ediyorlar. Birçoğu da iman üzere vefat ediyor. Deccale karşı İsa Aleyhisselam'ın dışında hiçbir güç yok. Allahu Teala hiç kimseye bir güç kuvvet vermiyor. O Dimeşkin Doğu tarafındaki beyaz minare yanında hert boyası ile boyanmış iki parça elbise içinde ellerini iki meleğin kanatlarının üzerine koymuş haldeyken iner. Öyle bir Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a ona karşı tesir veriyor ki, güç veriyor ki İsa Aleyhisselam'a. Diyor ki artık diyor İsa Aleyhisselam'ın Teneffüs ettiği nefesini duyan hiçbir kafir tahammül edemez yaşamaya. Deccal İsa Aleyhisselam'ın indiğini anlayınca kaçar. İsa Aleyhisselam onun peşinde takılıyor ve onu Beytül Maktis'te. Beytül Maktis şu andaki Kudüs şehri. Kudüs şehri. Beytül Maktis üç tane beyt var. Birisi Beytullah Kabe. Bir tanesi Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların üçü de kaddes. Bir ise Beytül Makdis. Kabe'den sonra yapılan mescit Allah için inşa edilen mescid. Beytül Makdis'e yakın bir yer olan Bab-ül Lüt denilen mevkide ona yetişir ve onu orada öldürür. İsa Aleyhisselam öyleyse öyleyse Deccal'ı öldürecekse kıyamet alametlerinden bir alamet. İsa Aleyhisselam da demek ki kıyamet alametlerinden bir alamet. Gelecek sohbetimizi inşallah ona geniş ayırmak istiyorum Kur'an-ı Kerim'de Çünkü onun gelmeyeceğini, kendisine Müslüman diyen bir takım insanlar Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bunu inkar ediyor. Bunu Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler çerçevesinde biraz genişçe incelemeyi düşünüyorum Allah Teala nasip ederse beni muvaffak ederse inşallah. Bugünlük bu kadar olsun.